Tekrar merhaba. Açık Dergi devam ediyor. İkinci yarım saatimiz Taner Öngür ve 43.75 grubuyla başlamış bulunuyor. Çok bilinmeyen türküleri yorumadıkları albümleri Psycho Ana'dan bir parçaydı. Bu adayolu kestane. İkinci yarım saate bu şarkıyla başlattık. Evet zira temelleri adada, adalarda atılmış bir projeydi. Taner Öngür ve 43.75 Taner Öngür'ün adalar sevgilisini bilerek bu bloğu böyle başlattık. Zira önümüzdeki dakikalarda geçtiğimiz hafta sonu Ebeli Adada yine. E açılmış olan bir sergiden kısaca bahsetme imkanımız olacak. Heybelada Tarihi Ruhban Okulu'nda açılan derin akıntı sergisi bu sergi. Evet 22 Eylül'e Alper Aydın, Sibel Horada ve Hera Büyüktaşçıyanın yapıtlarını izleyebileceksiniz burada. Açılışı geçen hafta gerçekleşmiş olan e, sergiden kısa notlar sunacağız sizlere. Ben şahsen maalesef orada bulamadım. İlerleyen günlerde umarım e, gidip bakacağım. 22 Eylül'e kadar epey zaman var ama açık ...programcılarından çok kıymetli sanat eleştirmeni... ...Evrim Altul oradaymış. Hem bizim için sesler topladı oradan... ...hem de başa sonu mamur... ...çok kıymetli bir yazı yazdım. Bu yazıdan hareketle şimdi sizlere... ...bu kıymetli sergiyi anlatmaya çalışacağım ben de. Derin Akıntı sergisini... Evet, ...Evrim Altul'dan alıntılara başlıyorum... Bundan 4 sene önce kurulan Adalar Denizde Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, önceki akşam İstanbul Heybeliada'daki Tarihi Ayetriyada Manastırı diye bir ifadesiyle Heybeliada Ruhban Okulu'nda düzenlenen ekolojik ruhlu bir tematik sergiye ev sahipliği yaptı. Bu sergi hakkında yazdı evrim altı ve cümle yazı da böyle başlıyor. Derin Akıntı isimli serginin açılışında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger ve İzmir Karaburun Metropoliti, Hebeli Ruhpan Okulu Başkanı Kirlos Sigis bulunmaktaydı. Sergi kapsamında alanında bir ilk olan Prens Adaları ve Su altı mucizeleri ve bölgeye ilişkin diğer yayınlarında tanıtım ve e, satışta düzenlenmiş e, vaziyette. Evet tanıtım ve satışı e, kaçırmış olabilirsiniz ama hatırlatayım parantez olarak tekrar derin akıntı sergisi 22 Temmuz'a kadar e, görülebilecek. E, evet bununla birlikte açılış oldukça e, yoğundu. Yine Evrim Altu'dan aktarmak gerekirse az evvel ismini andığım Christian Berger'in yanı sıra Apabil'i Büyük yanı sıra Aralarında açık radyo programçılarından Akademisyen Asu Aksoy'la Korhan Gümüş ve Fatih Özgüven'in yanı sıra Kültür Adnan Yıldız, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, İKS ve İstanbul Biyeneli Direktörü Bilge Örer ve Şef Cem Mansur'la oyuncular Le Mansur'un ve birçok sanat profesyoneliyle Galeri sahibinin bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katıldığı sergi açılışında Berger'de bir konuşma yaptı. Deniz kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekerek serginin sivil topluma bir araya geldiğinin neler yapabileceğini çok güzel gösterdiğini bedetti bu konuşmasında. Şimdi hep birlikte bu, bu ifadeye başvurdu. Ses kaydını dinleyelim. Büyükelçi denizdeki kirliliğin gıda zincirine sahillere sürdürülebilir balıkçılığa ve turizme zarar verdiğini vurgulayarak yazılı ve görsel basına şöyle söylüyor. Bu serginin açılışında olmaktan çok mutluluyum. Denizli, e, bu nedenle sergi demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizdeki kirliliğe dikkat çektiği için bu sergide çok mutluyum diye belirtiyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çevre alanında çok iyi bir işbirliği var diye belirtmekte. Burada açılan sergide denizleri temiz tutmanın önemini işaret ediyor diyor. Bu sırada kısa bir tercümesini duyuyorsunuz ama ses kaydı biraz düşük olduğu için tercümeyi burada ben üstleniyorum. Belgenin konuşmasında. Evet şöyle devam ediyor isteyen Belgel sözlerine. E, bu sergi denizlerimizi temiz tutmak için aktif olarak e, çalışanlara tekrar teşekkür etmek için bir fırsat oluşturuyor. Haybeli Adaya bizi davet edenlere teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği İklim Haftası gerçekleşecek. E, Eylül ayı boyunca gerçekleşecek. Pek çok etkinlik var. ile ilgili daha fazla farkındalık yaratma imkanı buluruz diye ümit ediyorum diyor. Ve herkesi İklim Haftası etkinliklerine çağırmaya e, katılmaya davet ediyor bu konuşmasında iklim haftası öncesi çok önemli bir açılışa imza e, atılmış oldu diye belirtmekte aynı zamandaki e, aynı zamanda bu e, konuşmasında evet ayrıca Gebelada e, da ki bu serginin açılışında Christian Berger sesini şu anda duyuyorsunuz ee, İzmir Karaburun Metropolitiği ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirlos Sekis de vardı ee, sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtmiş o da bu sergiyle de görebiliyorum ki hep beraber daha güzel ve daha mutlu bir dünya yaratabiliriz diye konuşmuş o da denizlere yapılan kötülüklerden hepimiz sorumluyuz bunu üzüntüyle görüyorum deniz bir Allah vergisidir ve kendi içinde yaşama olan bir dünyadır bu dünyadan faydalanıyoruz. Denizlerimizi hep birlikte güzelleştirmeliyiz diye konuşmuş. Hepimizin sorumluluğu diye de belirtiyor. Ee, evet denizler için bir şey yapma fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz diye belirtmekte. İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybera'da Ruhban Okulu Başkanı Kiriloz 8. Ben şimdi belediye başkanı olarak kısa bir bilgi vereyim. Ruhban okulu, e, okul e, eğitim açısından açık değil. Bir eğitim faaliyeti yok. E, ama e, Heybeli, Adanın, Heybeli Adanın bir değeri olduğu için e, Patrikhane Heybeli Adadan ya da bütün adalarımızdan sivil toplumun bir sergi, bir panel, bir bahçesini kullanma anlamında başvurduğu zaman açıyorlar. Bugünkü faaliyet de böyle bir faaliyet. Doğrudan patrikliğin değil, bir sivil toplum örgütünün faaliyeti. 48'lilerden sonra Şubat ayında ilk kez açılıştı. Sonrasında hiç böyle bir ya da öncesine sergi yapıldı mı? Burada efendim, biz ben ben bir tanık bir... oldum, müzik dinletisine geldim belediye başkanı olarak bahçesinde. Sadece etkinlik, onlar başvuranlara kendileri bir kriterle ölçü yapıp veriyorlar. Ben Bir de Empati Günleri ve BNL yapılıyor değil mi? Onlar yapılıyor. Heybeliada'da oturanlar bilirler. E, onlar herhangi bir etkinlik istediklerinde e, okul yönetimi veriyor. Bir 22'sindeki BNL'de konser verecek. Burada ona bir ülkeciğine gelecek. Evet. Gelecek evet. 22 Eylül mü? Evet, evet. Avrupa Birliği olarak ona zaten evet. destek de veriyoruz. İKAS-EV'nin plan düzenini tamam, de hatırlayayım. Tam biliyorum. Evet evet evet, yani evet biliyorsun. Tabii tabii evet. tabii. Evet. Yani tamam. şöyle bilmemizde yarar var. E, bu tamam. ruhban okulu... Sen Aynı zamanda Heybelada'nın bir mekanlarından biri. Nasıl Anadolu Kulüp, nasıl Splendid Hotel, nasıl başka şeyleri sayabilirsek okulda böyle bir. Evet bir eğitim yok ama kendileri burada oldukları için buyurun etkinlik yapın diyebiliyorlar. Evet bu da Erdem Gül'ün sesiydi bu arada Sayın Adalar Belediye Başkanı. Ee, o sırada ortaya çıkan soruları ani bir şekilde cevap verdi. Zira genel bir kanı var ki Ebeli Ruhban Okulu kapalı vaziyette. E, kimsenin ulaşamayacağı bir vaziyette. Olduğu yönünde buranın bir kanı varken Erdem Gül bunu aslında düzeltmeye yönelik az evvelki açıklamayı yaptı. Evet orada bir eğitim faaliyeti yok ama Hebelada Ruhban Okulu'nun kapıları oraya dahil olmak isteyen herkese açık diye özellikle belirtti. Bizde ses kaydını bu şekilde sunduk. Sizlere devam edelim. Hebelada raporumuzu sunmaya 22 Eylül'e kadar görülebilecek derin akıntı sergisinden notlar paylaşıyoruz ee, sizlere Christian Bergen ve Krilos Sikis'in sözleriydi geride bıraktığımız evet Marmara Denizi sualtı yaşamından yola çıkıyor derin akıntı sergisi ee, sergiye ADYSKD kapsamındaki çalışmalara dair Sergio Ekşiyan ve Ferhan Coşkun'un sualtı altı fotoğraf ve videolarından oluşan belgeler de refakat etmekte eserler 1844 tarihli okulun eski sınıfları ve bahçesinde sergilenmekte daha önce de farklı kültür etkinlikleri kapısını açan okul bahçesinde botanik zenginliği, eşeği, tavşanları, tavus kuşları ve tavuklarıyla ve horozlarıyla Nuh'un gemisi vali bir his yaratıyor diye de belirtmiş. Bu raporu bizlere sunan e, sevgili Evrim Altul katılıyoruz. Orada bulunmuştuk daha önce. Evet vaktiyle Büyük Rum Erkek Lisesi olarak da bilinen eski manastır Hristiyanlığın kutsal üçlüsüne Ayetriyada'ya ithaf olunmuş. Adalar Dergisi'nden edindiğimiz bilgilere bakılırsa 1063'te Bizans İmparatürcisi Gaterina Komnini tarafından manastıra hediye edilmiş. El yarısı bir İncil üzerinde Hebelada Ayetriyada manastır ifadesi kullanılmış. Burası Bizans sarayı için bazen dinlenme bazen sürgün yeri olarak hizmet vermişken İstanbul'un fethinden sonra da manastır faaliyetlerini sürdürmüş. 1844'te Sonra Patrick 4. Germanos desteğiyle Ruhban Okulu açılıyor. Manastır ve okul 1894 yılındaki büyük depremde yıkılırken 2. Abdülhamit'in izniyle yeniden yapılmakta. 1896 yılından itibaren de yeni binasında faaliyetlerine geçiyor. 17 dönümlük bir arazinin içinde kuş bakışı görüntüsü Yunan alfabesinin pi harfi şeklinde bu arada onu da belirtelim. Bir bodrum ve iki kattan oluşan e, Ruhban Okulu'nun, e, bu da ikinci bir not, binanın bodrum katında yemekhane ve kütüphane giriş katında sınıflar, laboratuvarlar, revir ve yatakhane. Yatak ikinci katında büyük tören salonu, müdür ve öğretmen ile teoloji öğrencilerinin yatakhanesi bulunuyor. E, evet bu kurum hibe yoluyla oluşturulan ve efsanevi içerikleriyle sayısı 81'i geçen kitabı barındıran tarihi kütüphanesiyle ayrıca dikkate şayendir. Tabii ki burada ilahiyat ağırlıklı olmak üzere tarih, latin dili ve edebiyatı, hukuk, coğrafya, arkeoloji ve sanat tarihi konularında birçok e, kitap bulunmakta. Evet, sergiye dönersek. Manastır girişi önündeki Alper Aydın yapıtıyla başlıyor. E, sergi söz konusu sergi, eserinin sergiye katılan öteki isimlerin yaptığı gibi 3 dildeki tanıtım metniyle yalnız bırakmayan Aydın, Adalar bölgesi denizi derinlerinde canlı popülasyon ve mercan resiflerine ağır zararlar veren avlanma sırasında kayalara takıldığı için denizde bırakılan dipte pasif avlanmaya devam eden hayalet ağları çalışmasında ana malzeme edilmiş bu sergi için ve okul bahçesine istenmeyen misafir isimli bir ekolojik ibretin karamsar ana tehlikeli olarak yerleştirilmiş vaziyette. Evet bununla birlikte ruhban okulunun kullanılmayan sınıflarından birisinde de göç halindeki bir mercan popülasyonunun üyelerini görebiliyorsunuz. Sibel Hora'da okulunun kullanılamayan sınıflarından birinde göç halindeki bir mercan popülasyonunun birilerini gösteriyor. Yasağda ve Sivri da süregelen yoğun inşaat faaliyetinden etkilenerek tehlike altına giren Sarı Mercan'la ADSK'nın Doçent doktor Nur Eda Topçu bilimsel danışmanlığında yürüttü ve WWF'den ödül almış Adamer projesine ki Adamer.org'dan ulaşabilirsiniz herhalde. Neandros Tavşan Adası'na taşımaktan bu sergi kapsamında bir kısmını görüyorsunuz. Onun tüm bu uğraşlarının. Evet mercanlar dedik ekosistem inşaatları olarak tanımlanır. Mercanlar pek çok farklı canlıya. Habitat oluşturarak çevrelerindeki biyolojik çeşitliliği artıran canlar olarak da bilinir malumunuz karasal kökenli çökelti nedeniyle yetiştikleri kayalarda yaşayamaz hale gelen mercanların kitlesel ölümleri, sualtı yaşamının iyice kısırlaşması anlamına geliyor. Neandros adasına taşınan mercanların göçünü e, gönül kımaya çalışıyor. Orada Göç Dalgası isimli yerleştirmesinde bu mercanların bir kısmını izleyiciyle Heybelada Ruhban Okulu'nda farklı bir derinlikte buluşturuyor. Notunu paylaşmış Evrim Altun. Evet son şöyle devam ediyor raporunda. Sanatçı Horada'nın manastıra taşıdığı mercanlar Kılçık 3 ve 4 eserleriyle etkinliğe katılan Herabi Yüktaşçenin ifadesiyle su altına hayat katan Denizin ağaçları olarak da biliniyor ve su altındaki canlılığı koruma adına kelimenin tam anlamıyla birer can damarı vazifesini üstlenmekte büyük daşçının bronz malzemeyle ürettiği ve okul koridorlarında yankılanıp kimi sıralarda masum biçimde uyuyan soyut kılçık biçimleri ise sanatçının kendi ifadesiyle Türkiye'den yaşanan entelektüel ve ekonomik göç dalgasıyla gittikçe azalan insan değerini temsil etmesi bakımından da hayli dramatik bir gönderme haline geliyor büyük Büyüktaşcan aldığımız resmi bilgiye göre kılıçı 3 ve dört başlıklı iki yerleştirmesinde zaman nallarına takılıp yitip giden diplerde her geçen gün üzerine eklenen hafıza parçacıklarıyla kemikleşen geçmişin hayaletlerinin fısıltılarını okul sıralarında gün yüzüne çıkarmakta kılçıklar sanatçıya göre kimi zaman vahşi dalgalarla ait olduğu kıyılardan koparılıp uzaklara savrulanlar kimi zaman tarihin ağırlığını biriktirmiş bedenleri ve nesneleri artık yüzeyinde taşıyamayan suların dibine çökenler ve zamanın ördüğü sonsuz ağlara ayakları dolanıp takılan ancak halen nefes alan batıkların birer hatırlatıcısı niyetinde e, nitelendiğinde Kılçık 3 başlıklı kinetik heykeliyle büyük tercihen kimsenin duyamadığı ve derinliklerde var olanların zamanlar ötesi titreşimlerini yayarak belleğin sonsuz varlığına işaret ediyor. Birbirine çarpan her ayak sonsuz bir çınlamayla var olduğu mekanın taşıdığı ruhla birleşiyor ve bir bataktan su yüzeyine çıkarak kendini hatırlatan bir varlığa dönüşmekte. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programında sizlere Heybeli Adı'dan notlar aktarıyoruz. Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleşen bir kıymetli sergi söz konusu burada bu sergiden. Not, notları evrim altı oluşturdu bu sizlere seslendirdiğim rapor da onun kaleminden çıktı zaten Şimdi onun oradan e, cumartesi günkü açılıştan derlediği seslere de geri döneceğiz ama bir parantez e, olacak bu Evet adalarda bulunan eski büyük ada Rum yetimhanesinden de kısaca söz açmak gerekir galiba Geçtiğimiz günlerde bir kere daha konuşmuştuk Europa Nostra bağlamında Evet bilindiği gibi Avrupa'nın kültürel mirasının korunmasında öncü kurum olan Avrupa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası bugün İstanbul'un ve adaların önemli bir parçası olan Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksinin kurtarılması ve korunması için eylem planını içeren teknik ve mali raporu yayınlamıştı. Bunun üzerine Korhan Gümüş ve Evrim Altı ile canlı yayında bir araya gelmiştik. Büyükada Rum Yetimhanesi kompleksi Europa Nostra Türkiye bizim Avrupa Derneği tarafından bu programa aday gösterilmesi üzerine geçen sene Avrupa'nın tehdit altındaki 7 kültürel miras yapısı arasına seçilmişti. Ruhban Okulu'ndan bahsederken Ebilada'nın bu e, Büyükada'nın da bu e, kıymetli yapısından Hepsini bir kez hatırlatmak isteriz sizlere açık radyonun web sitesinde ayrıntılar bulunmakta. 29-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 3 günlük uzman heyetin ziyareti sonucu oluşturulmuş bir rapor bu deneyimli statik mühendisi Kvive Dawson'ın Nisan 2019'da yapıyı yerinde inceleyerek ürettiği yapısal rapor esas alınmıştı. Ee, burada da finans alanından uzman isimlerden oluşan bir e, heyet, heyeti e, ziyaret kapsamında Fener Rum Patrikhanesi Ekümenik Patrik Hazretleri eşlik etmiştik. keza. Bununla birlikte Adalar ilçesi belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Daire Başkanlığı, İstanbul İstanbul 5 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu üyeleri ve e, yine geçtiğimiz hafta sonu Heybeliada'da bulunan Christian Berger'le gelişme görüşmeler e, sonucunda yetimhanenin geleceğine ilişkin yetimhanenin tekrar canlandırılması e, ilişkin aciliyette de işaret eden bir rapor e, söz konusu idi. Evet e, açık radyoya Christian Berger ve Erdem Gül şu açıklamalarda bulundu. Would you like to come here? Yeah, you I, can, I can, I can. Yeah. In, okay. Yeah, in Bukado, uh, we have the second largest, uh, you know, wood uh, structure yes. as a cultural heritage. Yeah. So, are you uh, following this issue? Yes, I'm following it very, uh, very closely. I will, I visited it last uh, October. Uh, we had a tour of the, of the area. Uh, and we also are in touch with the, with the people who are interested in um, saving the building and uh, maybe uh, putting it to, to use in the future, but also to uh, uh, renovating the building. Um, and here we are taking up the recommendations of Euronostra, which is a European organization that deals with um, cultural heritage that is in danger. They have listed, last year they listed seven um, cultural heritage sites across Europe, one of them was the orphanage. So we have an interest, we are, we are obviously in touch with the owners, the battery arcade, uh, we are in touch also with, uh, with many others who are interested in in helping uh, with with this, saving this this building you're also following the other places in turkey in the name of the interest of uh, european cultural heritage yes? indeed we had last year we had the european cultural heritage year we had many events across turkey Becker, uh, many uh, many across the country from from from from Bulgarian border all the way to the Iranian border so uh, it's a big country with lots of cultural heritage sites and we're following it very closely indeed thank you so much thank you very much Rum ihtimalisindeyiz gündeminizde herhalde ajandanızda ne var nasıl bir proje ama sivil toplum zaten dünya mirası adalar da bu konuda girişimde patrikhane ile konuşuyorlar <gülüyor> sonuçta büyük <Gülüyor> büyük Rum ihtimalisi adaların genel olarak adaların, İstanbul'un ve özel olarak da Heybeli adanın bir değeridir, bir tarihidir. Dolayısıyla buranın biz yeniden hayatiyet kazanmasını, yeniden bir projeyle canlandırılmasını canlandırılmasını her zaman savunuruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Erdem Gül ve Christian Berger'in seslerini duydunuz. Erdem Gül, Açık Radyo'da yayın faaliyetinde bulunan Dünya Mirası adaların e, girişiminden bahsetti. Ondan önce bu arada belgenin konuşması İngilizceydi. Çok kısaca bir özet tercüme yapmak gerekirse o da tabii ki bir Avrupa Birliği örgütü olan Europa Norsa'nın çalışmalarından yakından haberdar olduğunu e, söylemiş olmakla birlikte bu yapının korunması adına e, çok çaba gösterdik ve çabamız burasıyla sınırlı değil. Türkiye'nin Bulgar sınırından İran sınırına kadar belli diğer yapıların adına da bu Çabayı sürdüreceğiz diye bedettim. Evrim Altun mikrofonlarına e, açık radyo için yaptı bu açıklamada. Evet açık dergiyi dinliyorsunuz. Açık radyoda ikinci yarım saatimizi doldurmak üzereyiz. Ee, birazdan açıkça gide e, bayram içe uzanacağız tohum takas şenliklerinden bir canlı yayın söz konusu e, olacak dünyayı okumak bölümünde ama ilk bloğu kapatırken ben İstanbul Bienali'nde kısaca e, değinmek isterim zaten evimin yazısı da bu şekilde raporda bunu da bunda bitiyordu bunu da atlamayalım tabii ki 16. İstanbul Bienali yaklaşıyor bu yıl adalarda e, mekanlar arasında olmayı sürdürmekte sanatçı Halit Engin'in de birçok isimle beraber bir eseriyle büyük adıda yer alacağı bir biyenal olacak. Bu yedinci kıta Antroposen isimli bir Kavramsal temaya dayanmakta 16 Eylül itibariyle Büyük Adada dahil pek çok mekanda sayım hatta hepsine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Tophane Resim Ekel Müzesi ki henüz açılmadı ama onun antrepo şantiyesinde ayrıca İstanbul Pera Müzesi'nde bienel ücretsiz davetiye usulü izlenebilecek 16b ziyaret.ikasv.org adresinden ayrıntılı bir şekilde bilgi de e, edinmeniz mümkün. Tekrar e, biz o sıralarda adalara dönmüş olacağız. Az kaldı zaten bir yerlerde bir iki üç hafta kadar. E, evet ama adalar bağlamında adalar dolup bitecekleri de özellikle merak ettiğimizi galiba belirtmek iyi olur. Evet böylelikle Ebilada raporumuzun da Sonuna gelmiş vaziyette Zevrim Maltoğan açık hali programcısı ve sanat eleştirmenin çok sevgili evrime derin akıntı sergisi hakkında ki bu raporundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım Sergi Hebirada Ruhban Okulu'nda 22 Eylül'e kadar açık kalacak.